Rabbimiz, Yaradanımız, Mevlamız, Alemlerin Rabb'ı, Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü olsun. Hadsiz hesapsız nimetlerine masarız. Lütuflarına olmuş durumdayız. Nimetlerini saymaya kalksak tüketemeyiz sayıyı. Sonuca ulaşamayız. Allah-u Teala Hazretleri nimetlerini üzerimize daim eylesin hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı bizi cezalandırmasın, nimetleri üzerimizden almasın. Bizi izzetten sonra zillete, kabulden sonra redde, hidayetten sonra galalete düşürmesin. Yolunda daim ibadetine müdavim eylesin. Sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Güzel bir diyarda Mezlime göre göreniz güzel günlerde. Çok güzel bir tesisin tatil tesisinin içinde güzel günler geçirdik. Allah'a müsaalar olsun. Her ilgiliye teşekkür ederiz. Özellikle benim arkadaşlarla konuşmamdan onların bana nakletmesinden edindiğim izlenimi söylemek istiyorum. Biz Şimdiye kadar tek çok beş yıldızlı otelde kaldık. Bu birinci olmuş, en çok beğenilen otel olmuş. Gerek kendir burada yoksa rahatça konuşabiliriz, efendim. Gerek çalışanların ilgilerin yumuşak tavırları, Hı. sıcak tavırları, güleç yüzleri, gerek hizmetleri, efendim güzel yapmaları, mükemmel yapmaları, eksiksiz yapmaları, bol bol yapmaları dolayısıyla e, genel bir memnunluk müşahede ettim. Memnun oldum. Efendim, e, Allah razı olsun. Herhalde bir sahibinden ve yöneticilerinden bir teveccüh var ki böyle aşk ile, ile hizmet etmişler. Biz de efendim, e, kendilerine tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Dualar ederiz. Allah dünya ve ahiretinin hayırlarına erdirsin. E, bizim böyle çalışma yaptığımız müesseseler ondan sonra Müslümanların hizmetine daha çok böyle kayıyor inşallah bundan sonra burada güzel İslami hizmetler yapılır diye düşünüyorum ee, toplantının arabaşlı sevgi ve kaynaşma günleri çok hoşuma gitmişti Efendim, bunu açılış konuşmamda ifade ettim ee, gerçekten buna çok ihtiyacımız var her yönden hem ihtiyacımız var. Ee, geçtiğimiz senelerde, birkaç bir yerlerde güzel toplantılar yaptık, güzel sonuçlar aldık. Bunların hasreti ve ağzımıza tadı kaldığı için e, bugünlerde burada bu toplantıyı tertiplemiş bulunuyoruz. Bu toplantı münasebetiyle kurumlarımızda bir efendim tazelenme ve yenilenme olduğunu vurgulamak istiyorum. Yönetimde Değişiklik olmuştur. Efendim eski yöneticiler ve şirketlerin bir kısmının durumları değişmiştir. Efendim yeni bir yönetim gelmiştir. Bu yeni yönetime e, ilginizi ve desteğinizi ve camdan yardımınızı diliyorum. Çünkü e, zaman zaman her şeyin tazelenmesi uygun olur. Tazelenmekte efendim e, fayda vardır kanıtlıklar böylece açılabilir. Efendim, bunlara e, batı dillerinde revizyon deniliyor, restorasyon deniliyor, reconstruction deniliyor filan Böyle yeniden inşa, yeniden iman, yeniden tamir, yeniden teşkil gibi şeyler. İnşallah Avrupa medeniyetini e, içtimaiyat alimleri, sosyologlar, efendim e, ilim-irfan meseleleriyle ilgilenen kültür-medeniyet meseleleriyle ilgilenen kimseler yani efendim e, belirtirler ki medeniyetler atılımlar ve duraklamalar atılımlar ve duraklamalarla bu, bugüne gelmişler. E, bizim de e, şu sırada bir toparlanma ve bir atılım harfesinde bulunduğumuzu müjdelemek istiyorum. Bu e, Yeni bir atılıma başlamış bulunuyoruz. Yakalarımızda rozetleri olan AK Televizyon ee, önemli bir atılımımızdır. Çünkü ana amacımız insanlara İslam'ı talim, terbiye, tedbi ve irşat olduğu için ee, çok mühim müesseselerden birisidir ee, televizyon müessesesi. Radyomuzun yöneticilerine ve sizlere burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü radyomuz gerçekten Türkiye'de dolayısıyla dünyada sayılı efendim başarılı radyolardan birisi olmuştur. Önde gelen dereceye giren e, radyolardan birisi olmuştur. İlim, irfan, edep efendim bilgi yönünden e, çok e, zengin, muhtevalı bir radyo olmuştur. E, bir dinleyen bir daha Kendisini ondan ayıramaz olmuştur. Hayranı olmuştur. Aşıkı olmuştur. Bendesi olmuştur. Bendeganı arasına girmiştir. İstemeye istemeye söyleyeyim. akrokolik olmuştur. Efendim. O çeşit kelimeleri kullanmak istemiyorum ama biraz da tatlı oluyor. Bazıları böyle demişler. Ben akrokolik oldum filan demişler. Gerçekten ben de dinliyorum radyoyu yolda giderken arabayla fırsat oluyor. Dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı zaman geçiyor. Çok bilgileniyor insan. Güzel oluyor. Eğitim için çok güzel bir araç. O kadar güzel bir araç ki hanıma mutfakta arkadaş oluyor. Şoföre yolda arkadaş oluyor. İşçiye atölyesinde arkadaş oluyor. Sokakta yürüyen insana arkadaş oluyor. Yani walkman dediğimiz bir e, radyosu olsa, kulağına kulaklığını taksa, belinde de cihaz olsa, efendim, akra'yı dinlese yetiyor, artıyor dünyalar onun oluyor. Bu bir başarı. Gerçekten başarı. Bizim dışımızdaki insanların da ifade ettiği bir başarı. Hani kuzguna yavrusu şirin görünürmüş. Halbuki kuzgun, karga. Yani güzel değil ama yavrusu olduğu için güzel görünürmüş. Herkes kendi yapı, şeyini severmiş böyle kendisine olan şeyi. Bu öyle değil. Ben e, kendi hislerimizi e, taraf kirane olabilir diye çok önemli görmüyorum. Bizim dışımızdaki insanların duygularını önemli görüyorum. Bizim dışımızdaki insanlardan bir algılama, bir duyum, bir rivayet kulağıma geldiği zaman o önemli oluyor. Hiç bizim tekkemize bağlı olmayan, ihvanımız olmayan, bizimle ilgisi, irtibatı olmayan çok insanların Radyomuzu dinlediğini öğreniyoruz, sevdiğini öğreniyoruz. Mesela Agafuk'ta Güney Güner Bey bizim arkadaşlara ifade etmiş, ben Anadolu'da parti genel başkan yardımcısı olduğum için çok geziyorum demiş. Siz farkında değilsiniz belki, ben halkın sorularından anlıyorum. Radyonuz çok dinleniyor demiş. Evet, 141 yerde uzaydaki yayınından alıp yansıtıcıyla oradakiler rahatlıkla dinlesinler diye Efendim, yayınını kuvvetlendirmiş bir e, teşkilatımız var. Bu mühim bir şeydir. Bahadet Türkiye'nin galiba TRT'den de önde gelen bir e, radyo kurumu haline geldik. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah efendim, şükrettikçe nimeti arttırırmış. Onun için e, nimeti söyleyip de şükür etmek için bunları söylüyorum. ve Bütün ilgililere ve sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bir yazı dikkatimi çekerdik çocukluğumdan beri. Müşteri veli nimetimdir diye yazardı eskiden dükkanlarda. Yani dükkana gelen kimse veli nimeti. Yani böyle minnettar olduğu, kendisine nimet veren efendim muhterem bir kişi diye yazardı eskiler. Müşteri veli nimetimdir diye dükkanlar. E biz de öyle dinleyicileri veli nimet olarak görüyoruz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde hatırlatıyor. Ee, kapınızdaki sahil istekli bir şey isteyen, kapıyı çalıp da bana Allah hızası için şunu ver, bunu ver diyen Allah'ın size hediyesizdir diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü siz ona bir şey verince sevap kazanıyorsunuz. Sevap kazanma imkanı kapınıza kadar gelmiş oluyor. O halde meseleleri biraz bu göze bakarsak, incelersek, e, radyo büyük bir nimet oldu bizim için. Ben de çok mutluyum, çok memnunum, çok mesudum, yani Esad'ım. Esad çok mesut demek Arapça. Efendim, çok mutluyum. Çünkü bir camide hitap ederken bir efendim şehirde hitap etmekten, bir ülkeye hitap etmekten öte, kıtalara hitap eder bir hale geldik. Bir de bunlar bantlar filan zaman içinde de uzayıp gidecek. Biz efendim kara toprağın altında şey geçtikten sonra belki bunlar dinlenecek filan. Belki de bir sahip dilin eline geçerse, kulağına gelirse rahmetle anılmamıza vesile olacak diye seviniyorum. Efendim, bir eser kalmış oluyor şu dünyada. Şu gök kubbenin altında bizden eser kalmış oluyor. Tabi bu hayırlara vesile olan bütün kardeşlerimiz. Yani mesela dediler ki tokatlı bir kardeşimiz kalktı geçen gün. Reşadiye'ye gittik. Reşadiye'de bir tek ifanımız var. Oraya yansıtıcı koyduk. Efendim merkez çok az bir yardım etti. Büyük yardımı oradaki kardeşimiz sağladı. Reşadiye'den şimdi radyo dinleniyor. Çok güzel. Yani bizi ferahla, ferahlandıran haber bu. Önemli bir şey. Demek ki vaazlarımız, konuşmalarımız, nasihatlerimiz, bilgilerimiz birçok kimsenin kulağına, kulağından gönlüne gidiyor. Gönlünden de hareketlerine intikal ederse ...hayra delalet eden, hayra işlemiş gibi... ...sevap kazandığından... ...siz de kazanacaksınız, biz de kazanacağız... ...oh oh ne büyük kar... ...diye seviniyorum... ...büyük bir kar olduğu için... ...şimdi... ...şimdi geldi sıra AK Televizyon'a... ...AK Televizyon... ...Efendim... ...AK Televizyon önemli bir... ...önemli bir olay... Usta'da yardımmanızı diliyoruz. Yani Ak televizyon sizin televizyonunuz, sizin asılımınız. Ak televizyonun da akra gibi başarıya ulaşması lazım. Başarılı olması lazım. Verimli olması lazım, devamlı olması lazım. Bu zor bir çalışma, televizyon çalışması büyük masraflara efendim götüren, insanı çeken zor bir çalışma. Korkuyoruz de bir taraftan. Bir taraftan da başlattık. Yani surun üstüne çıktık bayrak elimizde. Devrilmekten de korkuyoruz. Yani bayrak elimizde rüzgar da esiyor. Düşman da efendim güm güm atış yapıyor. Biz de bayrağı orada tutmak durumundayız. Yardımımıza ihtiyaç var. İşin doğrusu bu. Zaten her şeyi evelallah efendim kardeşçe birlik ve beraberlik bir içinde olarak yaptığımız için akra gibi ak televizyon konusunda da ciddi ilginizi ve desteğinizi ve yardımınızı bekliyoruz. Yani çok önemli bir husus bu. Kendi kendinize sorun. Ben şu anda teferruatını düşünmedim. Yani sizden biriniz ak televizyona nasıl bir yardım sağlayabilir? Bilmiyorum. Zihnimde teşekkür etmiş bir şey yok ama siz belki daha iyisini bulabilirsiniz. Yalnız hem e, hem ak televizyon hem de onun yanında onu destekleyici diğer çalışmalar hem de diğer İslami tebliğ ve irşat çalışmalarımız için büyük desteklere ihtiyacımız var. Şahsen ihtiyacımız yok da şahsen güç yetilemediğimiz işlerde yardımınıza ihtiyacımız var. Şöyle söyleyeyim e, burada bir toplantıda Özbekistan'dan kardeşlerimiz geldiler burada güzel konuşmalar yaptılar. Efendim Özbekistan önemli bir ülke, ayrı bir ülke bizden İslami bakımdan destek istiyor. Oradaki kardeşlerimiz alim Fazıl, Şair, efendim seçkin kardeşlerimiz oradaki kardeşlerimiz sizlerden, bizlerden yardım istiyor. İhvanımız da yani tarikatımıza da girmiş kimseler. yani hem İslam'ı iyi anlamış, hem takva yolunu seçmiş, hem de orada tekva yolunu temsil edecek, yayacak, anlatacak kardeşlerimiz bunlar. Şimdi birisi kalktı dedi ki hocam bunlara bir destek sağlayalım burada efendim, tormayı açalım, para şey yapalım filan. Ben onu azımsadım. Yanlış mı yaptım bilmiyorum, engelledim. Yani burada nihayet toplanırsa az bir şey toplanır diye. Onun için engelledim. Az olur diye engelledim. Sonra Mısır'dan bir Teref geldi. Öğrenciler diyorlar ki Mısır'da şu kadar öğrenci okuyor. Bunlara şöyle şöyle bir şeyler yapmak lazım. Hem adetleri şu kadar vesaire filan diyorlar. Tabi e, Almanya'da atılımlarımız var. İsveç'te atılımlarımız var. İngiltere'de Amerika'da demin Amerika'dan gün telefon geldi. Çalışmalarımız atılımlarımız var. Avustralya'da orta efendim Asya'nın diğer ülkelerinde Balkanlarda atılımlarımız var. Yani bizim yakamıza hep bütün rozetleri takacak olsak, rozetler çoğalacak. Benim yakamda bir de Bosna Hersek rozeti vardır. Bosna'ya karşı borcumuz var. her şeye karşı. Oradaki mazlum ve mağdur kardeşlerimize karşı büyük görevlerimiz var. Çeçenistan'dan bakanlar geldiler bana. Dediler ki hocam, cihat güzel bir şey ama bir ülkenin, cihat eden bir ülkenin en samimi Müslümanlarını alıyor cihad dediler. Alıp götürüyor. Yani Çeçenistan'ın en müte değil, en müttefi, en salih insanları nerede? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah için çarpıştılar, şehit olmanın sevabına ve mertebesine ulaştılar ama bakan diyor ki gerideki insanlara hizmet edecek insan kalmadı. Hizmet lazım. Yani vatan için ölmek de var. Fakat borcun yaşamaktır diyen şair de biraz haklı galiba. Şehit olmak da iyi ama galiba gazi olup hizmet etmek daha iyi. Yani şehit olmayıp tostu dermekten kurtarıp efendim e, hizmeti daha devamlı yapmak daha önemli oluyor. Hasılı efendim çok çocukluğu çok efendim mustaç efendim bütçesi dar bir ailenin efendim reisi gibi hissediyorum kendimi. Böyle ufak bir zarur, içinde kıvranan bir aile reisi gibi hissediyorum. Çeçenistan'a para lazım. Bosra her şeye para lazım. Bunlar da böyle ufak tefek paralarla olmuyor. Hani cebinden çıkar 50 lira, 100 lira efendim 50 mark, 100 mark ver de olsun bitsin. Öyle olmuyor. Bunlara devlet çapında, yani büyük çapta, uluslararası çapta hizmetler yapmamız gerekiyor. Bu da büyük çalışmalar gerektiriyor. Yani biz küçük şeyler peşinde değiliz. Küçük şeyler yetmiyor. Hani mahallede bir direnciye birazcık bir para vermek, bir fakire birazcık yardım etmek gibi değil bu işler. Uluslararası İslami hizmetimiz var. Onun için e, ben e, bilmiyorum e, arkadaşlarımız söyleyebilir mi? Merkezde bir hesap numarası şey yapalım. Herkes zekatını ve hayır parasını efendim oraya postalasın. şahsen hayırını yapacağı mahallinde yapacağı hayırı yapsın da yardım olarak yapabileceği öteki şeyleri oraya postalasın. orada elimizde bir güç olsun da Çeşenistan'a mı yardım edeceğiz Bosna şeye mi yardım edeceğiz kolej mi kuracağız efendim bir başka kalıcı eser mi yapacağız orada yayın mı yapacağız dergi mi çıkartacağız kitap mı neşredeceğiz Kitap mı tercüme ettireceğiz? Mesela şimdi Özbekçeye hocamızın kitapları ve ben denizin kitapları tercüme ediliyor. Orta Asya'ya, Orta Asya dillerine sizin okuduğunuz kitaplar tercüme ediliyor. İngilizceye tercüme ediliyor. Yani farkına varmadan Allah bizi dünyaya hitap eden bir zümre haline getirdi. Yani sıradan bir zümre olmadan çıktık. Uluslararası efendim küresel bir zümre haline geldik. Onu hatırlatmak istiyorum. Yani sevgi ve kaynaşma derken öyle sevgi içinde olmalıyız. Öyle kaynaşmalıyız ki uluslararası küresel hizmetlerimizi alın akıyla, başarıyla, seviyeli üstün seviyeli olarak mükemmel olarak yapabiliriz. Bunun için de gerekli uzman kişilere sahibiz. Yani hepiniz kendi sahanızda sanıyorum uzmansınız, doşensiniz, profesörsünüz, doktorsunuz, efendim başarılı bir iş adamısınız. Ee, gençlerimiz var, üniversiteyi bitirmiş, master yapıyor, doktora yapıyor filan, cıvıl cıvıl kadromuz var. Hepsi de çok güzel bir şekilde memnuniyet verici bir durum. Geliyor bana soruyor, hocam ben, ben diyor emrinizdeyim, nereye isterseniz giderim kızlardan bir söz gelmişti. Anaokulu efendim okulundan ana öğretmeni efendim anaokulu öğretmeni yetiştiren mektebimizden mezun kızlar dediler ki Afrika'nın en mahrumiyeti ülkesine gönderseniz gideceğiz hocam dediler. Kızlar dedi bunu. Yani kızım Afrika'nın Senegal'ine gideceksin. Kongosuna gideceksin yan yanların arasına gideceksin orada şu işi yapacaksın desek yapacağız diye söz verdi çocuklar şimdi o söz vermenin manası nedir sorumluluğu bana yüklemek demektir kendisi sorumluluktan kurtuldu ya ben 3 sene gönle diyeceğim gitmenin şartlarını hazırlayacağım ya da yapamazsam o sorumluluktan kurtulacak ben sorumluluğun altında ezileceğim onun için imdat, imdat çekiyorum Diyorum ki işte böyle. Kızlar da böyle söylüyor. Erkekler de böyle söylüyor. Efendim Büyük çapta hizmetler için bir merkez efendim havuzu son diyeceğim. Diyemiyorum. Kostumdan korkuyorum. O da benden korkuyor. Karşılıklı korku içindeyiz. Bir havuz havuz teşkil etmek istiyoruz hizmetler için. Onun numarasını şimdi birisi keşke çıksa söylese de varsa bir merkez hesap numarası söyleyebilir misin yönetim? Şu anda bir öğren söyle yani bunları toplayalım veya bundan sonra benimle irtibata geçin. Mesela birisi şimdi bir kağıt gönderdi bir grup kardeşimiz. Özbekistan'da kardeşlerimizin tasavvufa giriş kitabımızın basılması için gerekli masraflarını karşılamayı ta taahhüt ediyoruz. İmza şurası. Efendim dediler. Tamam. İşte böyle olunca o zaman ben rahatlarım. Yani çünkü küçük şeylerle uğraşmıyorum. Tamam şu kitabın şeyini gidin, siz onlarla halledin. İş efendim yürüsün demiş oluyorum bu sevgi ve kaynaşmadan öyle büyük sonuçlar çıkmasını temenni ediyorum. Yani şu günlerin sadece efendim oturup kalkıp yiyip içip Allah'a şükretmek, cemaatle namaz kılmaktan öteye uluslararası küresel bir faydası olmasını temenni ediyorum. Bir merkezi hizmet havuzu efendim bir efendim e hizmet nesil bütçede ne derler böyle Ayrı. Evet. Fon demeyeceğiz. Fon dememek için çırpın. Ödenek. ödenek. Belli kesim için bir ödenek şeyi ayırmamız gerekiyor. Aziz Muhterem Kardeşlerim. Şimdi burada bu ana meselemizi, derdimi size söyledikten sonra hatırlatmak istediğim bir şeyler var. Biliyorsunuz hani Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur gibi sözler var filan. Ee, sağlam bir toplum, sağlam insanlardan teşekkül eder. Sağlam insan olmak için de bir bölümü, efendim, işin kişisel bölümüdür. Kişinin sağlam yetişmesi, huzurlu olması, ahlaklı olması, bilgili olması, edepli olması gibi şeyler. Tabi bunları siz sağlamışsınızdır. Allah razı olsun. Allah feyzinizi, ilminizi, ifanınızı çok iyisi, güzel. Ama bir taraftan bir yönü de e, aile, ailesel yönü vardır. E, bana gelen rivayetlerden veya şikayetlerden bazı ailelerde bu uyumun sevgi ve kaynaşmanın efendim tahkuk etmediğini duyuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerini hatırlatırım size. Veda haccındaki nasihatlerini hatırlatırım. Mutlaka ve e, muhakkak Aile huzurunu, sevgisini, kaynaşmasını sağlayın. Bu bir vazife. Dini bir vazife. Eşiniz de, tabi bunu hanımlar da dinmiyor. Hanımlar hırçınlık yapıyorsa onlara nasihat. Beyler gaddarlık yapıyorsa beylere nasihattir bu. Çünkü alıyorum diyor ki hocam tabi bu burada değil bu duyumlar. yani biliyorsun diye söylüyorum hocam kocam beni öyle döver ki piikadenin bizim iihvanımızdan bir kadın bana mektup yazıyor kocası da iihvanımız hocam kocam beni öyle döver ki duvarlar kan içinde kalır Manzarayı tasavvur edebiliyor musunuz ne diyor? Kulaklarımdan, kafamdan tutar. Kafamı duvara vurur. Duvarlar kan içinde kalır diyor. Tasavvur edebiliyor musunuz ola? Hikaye değil. Abartma değil. Mübalağa değil. Gerçek. Nasıl oluyor? Demek ki koca problem mi? Affedersiniz. Sorumlu. Sıkıntılar var. Ruhsal, ruh sağlığa münacaat etmesi lazım. Dövmek bir şeyi halletmiyor. Sonra dövdüğü insan da ihvanımız. Yani Afedersiniz kötü bir kadın değil. Nihayet... E, ...ya aşırı tuzlu yapmıştır... ...ya tencerenin dibini yakmıştır... ...ya da şuraya budur... ...yani bundan dolayı böyle duvarlar kan içinde bırakılmaz. Birisi diyor ki... E, ...göğsümde bir ağrılar oldu diyor... ...şüphelendim diyor... ...doktora gittim diyor... ...hani göğüste ağrı falan olunca... ...kanser olabilir filan diye korktu galiba... E, İki kaburda kemiğim kırılmış meğerse diyor. Kocamın tepiklerinden diyor. Tepik tekme demek galiba. Efendim, Türkçe bir kelime ama. Tepik, kocamın tepiklerinden iki kaburda kemiğimin kırıldığını söylüyor kocası. Ben bunu anlayamıyorum. Kocası ihvanımız. Dindar insan yani. Derviş insan. Bu ruhsal bir olay bu. böyle şey olmaz İslami bakımdan böyle bir şey olmamalı varsa kişi doktora müracaat etmeli demeli ki ben, bende bir şey var ben sağa sola tepik atıyorum kaburga kırıyorum kapı pencere tutuyorum, karete yapar gibi efendim 18 tane tuğlayı üst üste koyup kırar gibi kaburga kemiği kırmak kolay bir şey değil muhtemem kardeşlerim yani rahmetli annem bana kurbanın kaburgalarını kesiver evladım derdi de kesemezdim vururdum vururdum kırılmazdı Kesilmiş kaburgaları önümde, satır elimde, altında tahta kıramazdım. Bir tepikle iki kabında kemiği kırmak acı bir olay. Duvarları kadının kanlarıyla kanlandırmak çok acı bir olay, çok acı bir olay. İki tane aşırı söz söyledim. Yani iki aşırı olay, vaka söyledim. Tabi hepsi bu kadar değildir ama uyumsuzluk ve geçimsizlik vardır ailelerde. Lütfen beyler, hanımlarına sevgi göstersin. Lütfen hanımlar, beylerine sevgi göstersin, saygı göstersin. Ailede şu sevgi ve kaynaşma husuda gelsin. Bu sevap. Peygamber Efendimiz'e tavsiye edildi. Peygamber Efendimiz diyor ki ben ailesine en hayırlı olanınızım sizin. Numune imtisalimiz, peygamberi zişanımız böyle diyor. O halde Hanım sizden memnun olacak. kıyaabınıza efendim nasıl dediğin zaman Allah razı olsun diyecek. Siz de hanımızdan memnun olacaksınız. Yani sizin hanım nasıl deyince Allah razı olsun melek gibi kadın diyecek. Bu hane ayarlayın kendinizi. Bu önemli. Sevgi ve kaynaşma günlerinde önemli bir husus. Kavgaların ve ihtilafların neden çıktığı hemen anlaşılır. Yani 10 yıldır beraber yaşıyor adam. Yani bu ilk birkaç ayda anlaşılır Bey niye kızıyor hanım niye kızıyor kavga neden çıkıyor hep aynı sebeplerden çıkar ev kavgalı tekerrür eder tarih tekerrürden ibarettir tekerrür eder işte onlara düşmezseniz sabredersiniz dilinizi tutarsınız tatlı konuşursunuz Efendim, biliyorsunuz yalan İslam'da üç yerde caiz birisi karı koca arasında yalan caiz bu ne demek ...karısına diyecek ki... ...vallahi ben senin kadar güzel kadın görmedim... ...sen dünyanın en güzel kadınısın... ...değil... ...değil ama diyebilir... ...neden? Kadını, kadınla koca arasındaki... ...yalan, caiz de onlar... ...aile muhabbeti için... ...tabii o içinden belki benim nazarımda böyle... nikahından dolayı böyle filan diyebilir... ...lütfen... ...aile muhabbetini onaralım. Yani bizim kardeşlerimizin aileleri numune aileler olsun. Muhabbet numunesi aileler olsun. Güzel misal de vereyim. İhvanımızdan birisi vefat etmişti. Nur içinde yatsın. Kabri cennet bahçesi olsun. Ruhu şad olsun. Hanımı demişti ki 50-60 yıldır karı kocayız. Bir tek kelimeyle birbirimizi incitmedik. Bu da güzel misal. Bu da tam dervişhane İslami misal. 50-60 yıl beraber yaşayıp da birbirini incitmemek, birbirini azarlamamak, birbirine sert muamele yapmamak. Bu da güzel bir misal. <gülüyor> Lütfen bu şeyi sağlayın. efendim, Aile muhabbetini sağlayın. Dışa karşı iyi, fedakar, cömert, tatlı, sevinli, sabırlı, ailede, içte, kapıda girdikten sonra gaddar, zalim, efendim, bilmem, vesaire, vesaire. Olmaz. Yani bir insan her yerde aynı olmalı. Hanımına karşı da, çocuğuna karşı da filan. İkinci rica edeceğim mühim husus, yani bu sevgi ve kaynaşma günleri münasebetiyle, lütfen çocuklarınıza vakit ayırın. Size burada şahsiyetin gelişmesiyle ilgili konuşmalar yaptı. Çok değerli bir doktor kardeşimiz. Ben hayran kaldım. Mesle oldum. Çok beğendim. Bakın bir çocuğun kişiliği 6 yaşına kadar gelişiyor, bitiyor. Ondan sonraki onun sonuçları oluyor. Lütfen çocuklarınıza sevgi gösterin. Baba olarak sevgi gösterin. Yukarıdakiler bunu dinleyenler anne olarak sevgi göstersinler. Annenin sevgisi çocuğa sevgiyi öğretmek demek. Yani bazı insanlar sevgiyi bilmiyorlar. Nasıl şey bu? Sevgi nasıl bir şey acaba? Yenilir mi, içilir mi, metreyle mi satılır? Efendim, kiloyla mı, okkayla mı satılır? Tane tane midir? Nasıl bir şeydir? Sevgiden haberi yok. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi öğrenmek lazım. Sevmeyi ilk önce anne çocuğuna öğretir. Severek öğretir. Bebek sevgiden anlar. Bebeğin yanağını sıkarsın, efendim, öpersin, hoplatırsın, şaka yaparsın. Çocuk sevildiğini anlar. Ve bu ona ileride ileride iyi bir insan olması için bir öğretidir. O ileride dinler bir çocuk olacak. Neden? Annesi çok sevgi gösterirdi. Sevmeyi biliyor. Allah'ı da sevmeyi öğrenecek. Annesini sevmekten Allah'ı sevmeyi öğrenecek. Lütfen anneler çocuklarınızı seveyim. Lütfen azarlamayın. Lütfen yanınızdan kovmayın. Lütfen çiş yaptı diye kibirle bibisini yakmayın poposunu çimdirmeyin. İğne batırmayın. Yapılan şeyler olduğu için söylüyorum. Sen çiş mi yaptın? Bakan buraya. Zıp, fırk böyle şey yok. Sevgi göstereceksin. Sevgi çocuğu daha iyi terbiye ediyor. Takdir daha iyi terbiye ediyor. Tekdir de olur. Tekdir de eksi işaretli bir sevgidir. Aa, bu güzel olmadı. Bunu yapma evladım bir de. Geçen gün şey yapmıştım, ne kadar güzeldi dedin mi, Tekdir de bir çeşit sevgi olur, takdir de bir çeşit sevgi olur. Lütfen çocuklarına vakit ayır. Hocam ben işim çok, ben onu bilmem. İşlerinden bir tanesi de çocuğuna vakit ayırmak. İki saat, üç saat mi? Çocuğuna vakit ayıracağız. Birisi diyor ki, bir bir kimseyi dikkat ettim, gözledim diyor. Avustralya'da bu. Hocam diyor falan diyor, gözledim diyor. İki saat çocuğuyla ilgilendi diyor, ciddi ciddi ilgilendi diyor. Çocuğunuza zaman ayırın bir, hanımıza zaman ayırın iki, veya hanımsanız beyninize zaman ayırın. Ne yürüyordur da, yani ayırmıyorsa, lütfen ailedeki sevgi ve kaynaşmayı aileden başlatalım. Ondan sonra da biz cennet yolunda yürüyen, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan, manevi bir zümreyiz. Biz tasavvufi zümreyiz. Onun için bizim de birbirimizle kardeşliğimiz ahiret kardeşliğidir. mümin bir kardeşliktir. Hatta, eğer kendi kan kardeşimiz mümin değilse kan kardeşliğinden de öncedir bu tasavvufi kardeşlik, ihvanlık, kuvvet dediğimiz şey ve çok sevaplıdır. Bir insanın Allah rızası için bir kimseyi sevmesi ibadettir. Çok sevap kazandırıcı bir ibadettir. Lütfen birbirinizi sevin. Lütfen birbirinizi ziyaret edin. Kalkın Adana'ya gidin. Maraş'a gidin. Erzurum'a gidin. Edirne'ye gidin. Bursa'ya gidin. Çanakkale'ye gelin. Bizimle neyse. Efendim. Neyse. Yani lütfen birbirinizi Allah için sevin ziyaret edin. Hocam seveceğim ama herifin bir sürü kusuru var ya. Tamam. Dikensiz gül olmaz. Senin de kusurun var. Kusurlarından rağmen seveceksin. Müslüman olduğu için seveceksin. İhvan olduğu için seveceksin ve kusurlarını münasip bir şekilde düzeltmeye çalışacaksın. Bizim tekkemizde yaşlı ihvanımızın suçları var. Seyfettin Bey sen çok yaşlı sayılmazsın. Yaşlı ihvanımızın suçları var. Nedir suçları? Genç ihvanımıza efendim, tarikatın, tasavvufun adabını öğretmekte üzerlerine düşen hizmetleri yapıyorlar. <gülüyor> Gençlerle kaynaşamıyorlar. Gençler meydanda ağabeylerini, amcalarını göremiyorlar. Cuma'ya gelmiyor, camiye gelmiyor. Efendim, kimler öğrenci? Hocası zaten ortada yok. Bir fırt suçta, bir fırt efendim Avustralya'da, bir fırt efendim Avrupa'da, bir Amerika'da hocadan hayır yok. Ebari İrfan ağabeylerden hayır olsun. İnanılır kendi aranızda lütfen tasavvufu anlayın, anlatın. Öğretin. Efendim, birbirinizi sevin. da söyleyin. Kardeşim, ya böyle kalkılmaz, böyle yatılmaz. Böyle oturulmaz, böyle konuşulmaz. Yok, bu ayıp oldu, yanlış oldu. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş. Aman, gıybet etme, aman, sözüne dikkat et. Böyle hitap edilmez. Aman, elini cebine sokma filan. da. <gülüyor> Bunlar küçük şeylerdir ama Bunları hoca öğretmez insana Kardeş kardeşe öğretir öğretir. Bir insanı elinden tutup tarikata getiren kimse Onun tarikatta rehberidir O ona bir şeyleri anlatacak Bilmediği şeyleri öğretmesi lazım Onun için bizim yaşlı ihvanımızın Çok kıymeti var Onlar hocamızın rahle-i yetişmişler Bir sürü tasavvufi incelikleri öğrenmişler O halde öğrendikleri, incelikleri gençlere efendim e, ondan aktarmasını istiyorum. Yani tasavvufi manada yolumuz, manevi yolumuzdaki sevgi ve kaynaşmayı da temenni ediyorum. Ailedeki kaynaşmayı temenni ettim. Efendim tasavvufi yolumuzdaki muhabbet ve kaynaşmamızı tavsiye ettim. Çok mu? Lütfen not alın. Lütfen bun, bunlar için zaman ayırın. Üçüncü bir husus var. Ee, yurt dışında uzun zaman bulunduğum için e, yakından takip edemedim. Fakat arada televizyonları açıyorum. Radyoları dinliyorum. Gazetelere bakıyorum. Ee, bir şey dikkatimi çekiyor. Bunu e, Korkut Bey de vurguladı. Ama belki ben de vurgularsam faydalı olur. Bugün siyaset ve siyasilerin çalışmaları değişti. Yani bundan 30 yıl önceki gibi değil. Kürtüye çıkımda sayın vatandaş bana oy verin demiyor. Siyasiler siyasiler profesörlerden içtimaiyatçılardan yani sosyologlardan psikologlardan bilgi alıyor. Nasıl bir yol tayin edersek nasıl değil? düzen ve tertip yaparsak falanca partiyi yıpratırız kendimiz oy toplarız iktidara yaklaşırız vesaire filan gibi çok ince dalavereler dalavere nece bilmiyorum iyi Türkçe değil yani Türklerin dalavereyi bilmemesi daha iyi efendim e, alavere dalavere herhalde İtalyanlar bir şey olsa gerek bu efendim, çok dalaverelerle tertiplerle politika yürütülüyor. Misal ver hocam biraz kapalı konuştun, anlayamadım. Ramazan'da tasavvuf ve tarikat aleyhindeki çalışmaların arkasındaki amaç siyasiydi. İstidarın yıpratılmasıydı. Ben bunu yazdım da. Bu kesin, yani Refah Partisi'nin tabanını oyup yıkmak için şöyle düşünmüşler. Refah Partisi'nin şeye dayanıyor sanıyorlar. Büyük ölçüde tarikatlara dayanıyor sanıyorlar. Tarikatları yıkarsak Refah Partisi'nin de dayanağı yıkılır, hükümet yıkılır diye bir çalışma. Başka bir misal. Efendim pompalı tüfekler. Pompalı tüfek meselesi politik politikadır. Bir insanın kendi evinde, kendi evinin namusunu koruyacak bir silahın olması lazım. İstiklal böyle öyle kazanılmıştı. Kazmayla, kürekle ve çifteyle kazanıldı. Dolma tüfekle kazanıldı. Herkesin evinde bir silahın olması lazım. Çünkü devlet koruyamıyor. Kendi memurunu koruyamıyor. Onun için o pompalı tüfek hikayesi nedir? Bir efendim, siyasi çalışmadır arkası gelmedi. Haklı olarak da bir tepki uyandırdı. Efendim, buna benzer şeyler olabilir. Yani gazetelerdeki yazıları, başlıkları, televizyonlardaki açık oturumları incelerken lütfen ikaz ediyorum, ihtar ediyorum. Bu hangi partinin hangi siyasi alavere, dalaveresi diye lütfen bir sorun kendinize önceler. Eûzubillahim ve şeytanirracim değil. Yani taşlanmış şeytandan Allah'a sınırım değil. Programdan evvel kendi kendinize sorun. Bu işin altında hangi dalavere var diye bir sorun. Bu bu kanal hangi dalaverenin aletidir, manevelasıdır diye sorun. Yani bu kanal nereye hizmet ediyor diye sorun. Çünkü efendim e politika çok vereli bir yol oldu. Çok değişik şekillerde çalışma başladı. Olayların çoğunun arkasında şey var. İktidar hırsları, efendim, muhalefet çalışmaları filan gibi şeyler var. Buradan nereye geçmek istiyorum? Bu çeşit dalaverelerden birisinin sonucu olarak ordu ile millet arasında bir bir grup arasında bir parti arasında bir soğukluk, çatışma, çekişme icabında mücadele filan gibi şeyler telaffuz edilmeye başlandı. Gazetelerde ve televizyonlarda bunu çok tehlikeli bir siyaset dalavarası olarak görüyorum. Çok tehlikeli çok ayıp olarak görüyorum yani böyle etrafımızda ciddi düşmanların olduğu zaman da orduyu bu hale getirmek milletle orduyu karşı karşıya getirmeyi vatanseverlikle de bağdaştırmıyorum ee, burada bize ne düşüyor tabi ordunun aldığı kararlarda da bizi üzen şeyler yok mu? var sevdiğimiz sandıklarımız orduna atılıyor Müslüman müteleğin diye efendim e, bilmem Başörtülü insan garnizora alınmıyor. Sakallı insan alınmıyor. Kınen gibi şeyler duyuyoruz, üzülüyoruz. Bu da onların kusuru. Onlar da onu yapmasınlar. Fakat lütfen böyle bir tepkiyi geliştirmek isteyen biliyorsunuz düşman bir şey yaptırmak istediği zaman tepkilerden faydalanıyor dedi Orkut Bey. Ben ona katılıyorum. Lütfen tepkilerinizi tepkilerinizi kontrol altına alın. Ne yaptığınızı düşünün. Ordu ile millet de kaynaşsın. Siz de efendim başkalarıyla kaynaşın. Burada gördük. Bizden başka bir Fenerbahçe grubu geldi buraya. Efendim onlar başka insanlar. Biz başka insanlarız tabi. şey i̇şte bize gülmüşler falan. Yani biz biraz yadırganabiliyoruz. Tanımadıkları için yani aramıza giyirse baksa, baksa diyecek ki tamam ya bunlar benim amcazadem gibi filan, e, halazadem gibi bizdenmiş filan diyecek. Öyle çok korkmayacak ama sakaldan korkuyor filan başka şeyler düşünüyor. Gazetelerde önceden beri yazılan şeylerden dolayı demişler ki bakın bu şeylerden bir tanesi buradakilerden bir tanesi sizin demiş paralarınızı şeyh mi veriyor demiş şey mi veriyorsunuz otel paralarınızı? <gülüyor> Cevaplandı mı? <gülüyor> Kelim olsa başına sürermiş. <gülüyor> Efendim, yani böyle düşünüyorlar. Kaçka başka şeyler düşünüyorlar, bilmiyorlar. Bilseler, gelseler, konuşsalar sevecekler filan. <gülüyor> o halde kendimizin İslam'ı temsil ettiğini bilelim. Halkla kaynaşalım. Halka İslam'ı sevdirmek için yolun ...kendimizi sevdirmek olduğunu bilerek... ...çareler düşünelim. Zorlayalım kendimizi biraz... Yani ...bir kenar çekilip... ...kendi başına yaşamak da kolaydır ama... ...lütfen zorlayalım kendimizi... ...bu kaynaşmayı da sağlayalım. Tanırsın, korkulacak bir şey olmasın... ...olmadığını anlasın... <gülüyor> ...milletin içinde bir çatlaklık olmasın. Bakın benim kendi çalışmalarım... ...arasında... ...size öne çıkartmak istiyorum... ...hatırlatmak istiyorum... ...Türkiye'de bir Alevi çatışması... ...olmasın diye... ...Alevilerle ilgili çeşitli yazılarım... ...kitaplarım, konferanslarım... ...affederseniz konuşmalarım... ...oldu. Konferans deneyecektim. Efendim... ...konuşmalarım oldu. Neden yapıyorum bunu? Bu çatışma olmasın diye. Madem onlar Hazreti Ali Efendimiz'i seviyorlar... ...o halde birleşebiliriz diyorum. Bir müşterek nokta düşünüyorum... ...o müşterek noktada birleşmeye çalışıyorum. Halbuki... ...efendim... Mum, mum söndü vesaire filan deyince kızıyorlar. Değil mi? Hem mum söndü bizde yoktur diyorlar. Hem de birisi mum söndü deyince vay bize hakaret edildi diyorlar. Alınmaz. Sizde mum söndü yok ki. Ne diye alınıyorsun? Yani yok diyorsunuz ya alınmayın filan. Ama <gülüyor> ters tutunca işler bozuşuyor, bozuluyor. Düzgün tarafından tutunca düzelebilir. Onun için lütfen içtimai sevgi ve kaynaşmayı da sağlamak için vazife görün. Çimento gibi vazife görün. Çakılları, şeyleri, kumları birleştirip bir beton efendim sert, sağlam bir duvar yapmak hususunda çalışın. Açıkça bir daha söyleyeyim. İslam'ı sevdirmek için niye mecbursunuz? Kendinizi sevdirmeye mecbursunuz. Kendinizi de sevdirmek için süslenmeye mecbursunuz. Aynanın karşısına geçeceksiniz, taranacaksınız, güzel giyeceksiniz, dişlerinizi fırçalayacaksınız, cici elbiseler giyeceksiniz, takıp takıştıracaksınız. Efendim bu bir, bu şekil. Ondan sonra ne yapacaksınız? Güzel cihetler, affedersiniz, hareketler, davranışlar da bulunacaksınız. Bir hareket yapacaksınız, herkes aa diyecek, hoşuna gidecek, beğenecek. Aa Müslümanlar da böyle yapar mı? Tabi ne sandığı ya? Böyle yapar. Peygamber Efendimiz de böyle yapmış kendinizi sevdirerek ne yapacaksınız? Kendinizi sevdirerek ne yapacaksınız? İslam'ı sevdireceksiniz. Allah aşkına İslam'ı sevdirmek için Allah aşkına İslam'ı sevdirmek için ne yapmanız lazım? <gülüyor> Sevimli görünmeniz lazım. Sevimli konuşmanız lazım. Sevimli davranmanız lazım. Sevdirecek işler. Hayır haserat yapması lazım. Diyor ki peygamber efendimiz ıstına'un marifi ila külli belrin ve facirin. İyiye kötüye her sese iyilik yapmak diyor peygamber efendimiz vazife olarak. İyiye iyilik yaparız da kötüye de iyilik yapmak. Sonra bizde bir şey vardır biliyorsunuz kafire de iyi niyetler besleriz. Yani ne yaparız? Onun Müslüman olmasını isteriz. Sevdik bir kafiriz deriz ki Allah hidayet nasip etsin. bir Müslüman olsun da kurtulsun deriz. Demek ki onun da iyiliğini istiyoruz. Cennete girmesini istiyoruz. Bunu anlatmamız lazım. Kardeşim ben seni seviyorum. Ben senin kurtulmanı istiyorum. Ben senin cennete girmeni istiyorum. Muraka bilip havalarda uçmanı istiyorum. Cennet nimetlerinden, nimetlerinden lop lop atıştırmanı istiyorum. Etrafında huri kızları hizmet etsin diye çalışıyorum filan demek lazım. Yani kahf de söyleyecek sözümüz var, küttiye de söyleyecek sözümüz var, ee, halkla efendim İslamı İslamı sevdirmek, kaynaştırmak için efendim bir çalışma yapmak zorundayız Aziz Müslüman kardeşlerim. Tabii bunların hepsi, temeli, insanın kendisinin sevgiyi bilmesiyle olur, insanın sevgiyi bilmesi tasavvufla olur, zikirle olur, zikri kesirden çok zikirden aşkullah, muhabbetullah, şevkullah hasıl olur. Aşık olur insan. Nasıl aşık olur? Nevrana gibi aşık olur. Gülüsemre gibi aşık olur. Eşref olur, Umi gibi aşık olur. Ne diyor? Ey Allah'ım beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Balığın canı su içine diridir. İlerhi balığı gölden ayırma. Yani suyun içindeki balık gibi aşkullah, muhabbetullah içinde canlı yaşayacağını söylüyor. Bu sadece birkaç kişiye mahsus değildir. Bizim tasavvuf tarihimizde, tasavvuf büyüklerimizin işlediği en mühim konu nedir? En mühim konu nedir? Sevgi konusudur. Mesela Yunus Emre'nin divanını baştan sonra okuyun, biraz da bıkarsınız. Sevgi, sevgi, sevgi, sevgi bıktıracak kadar sevgiyi işlemiştir. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim bak. Gönül yapmak gelmiş. Cihana gelmesinin sebebi gönül yapmakmış. Dostun evi gönüller olduğu için, kalpler olduğu için kalp yapmak gelmiş. Öyle anlıyor hayatı. Öyle çalışıyor. Sevgi. <gülüyor> aşk gibiş her ne var alemde İl bir kıynu kalemiş önce. İlmi dedikodu sayıyor. Filanca şöyle dedi, falanca böyle dedi. Mühim olan aşk diyor. Aşk yani şiddetli, şiddetli sevgi. Onun için İnsanda bu sevginin hasıl olması lazım. Bu sevgi hasıl olduğu mu Mevlana gibi olur insan. Kaderden sorulmaz, Yunus gibi olur. Mevlana Hazretleri arkadaşlarıyla bir yerden geliyormuş. Aksakallı, heybetli, cübbeli, sarıklı nurlu bir cemaat geliyor. Şu taraftan da bir papaz geliyormuş. Bakmış, beğenmiş, heybetinin tesiri altında kalmış, secde etmiş. Mevlana Hazretleri'ne secde etmiş. Biz de kişiye secde edilmez ama onlar da var demek ki. Secde etmiş. Mevlana Hazretleri de ona, ona secde etmiş. Papaz başını kaldırmış, bakmış Mevlana Hazretleri secdede tekrar secde etmiş. Mevlana tekrar secde etmiş bile. Adam hayran kalmış, şaşırmış, kelime-i getirmiş, Müslüman olmuş. Mevlana kendisine secde etti diye Müslüman olmuş. Gelelim olayı Mevlana Hazretleri'nin ağzından dinleyelim, anlayalım. Mevlana Hazretleri diyor ki bir gayrimüslimin birisi Allah'ın çok sevdiği tevazu sıfatında bizimle yarışmaya kalktı. Biz Müslümanız, o gayrimüslim. Allah'ın çok sevdiği mütevazulık sıfatında bizimle yarışmaya kalktı, bize secde etti. Biz gayrimüslimden aşağı kalır mıyız? Biz de onunla yarıştık diyor. Yani meseleye bakış tarzına bak. Meseleye bakış tarzına bak Mevlana Hazretleri. İnşallah içimde çok arzular var da hiçbirisi de yapamıyorum. Dua edin yapmak nasip olsun. Mevlana Hazretleri ile ilgili derse başlayacağız. Mesreviden, i̇van Kebir'den, şiirlerden efendim derslere başlayacağız. Ya Konya'da ya İstanbul'da bir şey olacak. Niyetimiz var ama. Bakalım ne zaman olur. Çabuk olması için dua edin. Rüyada gördük, Mevlevi olduk efendim. Bu işi yapacağız inşallah. Evet. Onun için tüm insanlara karşı sevgi ve kaynaşma vazifesinde hatırlatın. Tamam mı? Şahsen sevgi, sevgiyi bilmek, aşkullah muahabetül baha <gülüyor> efendim nail olmak, ailede sevgi ve kaynaşma, tasavvuf yolunda sevgi ve kaynaşma, ihvanın kaynaşması Toplumla köprüleri atmamak, sevgi ve kaynaşmak. Evet. E, Allah-u Teala Hazretleri hepimizi sevdiği, razı olduğu işleri işleme muvaffak eylesin. E, mühim işlerimiz için e, hesap şeyi e, zorladım. Söylediler. Yazın Garanti Bankası. Altun Üzade Şubesi Garanti Bankası Altun Üzade Şubesi Nurettin Coşan 660 38 44 tire -9 Bu hesap numarasında hesap numarası altı yüz altmış otuz sekiz kırk dört tire dokuz Türk lirası hesabı altı yüz altmış otuz sekiz kırk dört, tire dokuz Türk lirası hesabı dokuz yüz otuz dokuz üç tire iki Amerikan doları hesabı baştaki dokuz sıfır sıfır yani dokuz yüz dokuz sıfır sıfır otuz dokuz üç TL 2 Amerikan Doları hesabı. E, yapmak istediğiniz şeyler buraya gönderebilirsiniz. Şahsen gelip bana müracaat edebilirsiniz. Türk lirası olarak 660 38, 44, Amerikan doları olarak 900 39 13, hesapları. Feranti Bankası Adrüzade şubesi bu merkezimizin havuzunun hesabı oluyor çeşitli hizmetleri güzel yapmak için şeylere ihtiyacımız var. İşbirliğine ihtiyacımız var. Şimdi sizler kendi bölgelerinizde, kendi çevrenizde hayır yapabilirsiniz. Komşu vardır, dul vardır, yetim vardır, efendim, hayır yapabilirsiniz. Ama büyük ölçüde efendim, büyük çaplı hayırları beraber yapalım. Burada biriktirelim. Böyle uluslararası hayırları veyahut kendi ülkemizdeki efendim kendi büyük atılımlarımızı inşallah böyle beraber yapalım e, beylerin e, beylerin arasında nasıl bir çalışmamız var Vakıflarımız var. Vakfın merkezi var. Anadolu'da şu kadar şubesi var. O şubelerin temsilcilerinin bir kısmı aranızda. Başka neyimiz var? Holdingimiz var. Holdingimizin şubeleri var. Her ilde il sorumlusu var. İl sorumlusuna bağlı şube müdürleri, şube sorumluları var. Bu teşkilatımız devam edecek, çalışacak, <gülüyor> sıhhatli, dikkatli bir şekilde çalışacak. Burada bir kusur vardı şimdiye kadar. Bu kusur şuydu. Genel merkezin adı var, levhası var, barakası var, içi yok. Bütçesi yok, imkanı yok. Bundan sonra böyle olmayacak. Efendim genel merkezin şubelerinin üstünde efendim yaptırımı yeni şubelerin açılması, daha başka çalışmalar vesaire için e, bir gücü olması lazım, bir şahsiyeti olması lazım bir teşkilatı olması lazım. bunu sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde sizinle başka toplantılar yaparız. Efendim isimleri ve teşkilatın şemasını hatırlatırız. Merkezin efendim bir eee şeyi olması lazım. İmkanı olması lazım. Tesisatı, mesduresi olması lazım. Efendim e, şirketlerimizin çalışmalarıyla ilgili efendim önceki çalışmaları yine ...devam ettirip... ...ileri götürmeye çalışacağız... ...burada daha fazla... E, ...hızlı... ...canlı çalışmanızı istiyorum... ...bazı hanımlardan... ...hanımlara şikayetler gelmiş... ...işte benden başka kimsenin ilgisini çekemiyorum... ...mali bakımdan sıkıntı çekiyoruz... ...ben bunları... ...efendim... ...kişilerin çalışmalarındaki... ...eksikliklere bağlıyorum... ...çünkü canlı bir insan... ...heyecanlı bir insan... Gayretli bir insan tek başına da olsa çevresinde bir oluşum meydana getirebiliyor, yani bir hareket meydana getirebiliyor, mali imkan da topluyor, sağlıyor ve bir takım hayırlı hizmetler de yapıyor. Reşadiye'deki bir tek kardeşimizin oraya radyo yansıtıcısını yapı vermesi gibi <gülüyor> misaller çok. Bir kızcağızımız bizim müesseslerimizde yetişmiş, evlenmiş, Anadolu'nun Falanca şehrine kasabasına gitmiş tek başına bir hareket meydana getirebiliyor. Yani aşka bağlı bu iş. Aşka ve şevke bağlı. Aşk ve şevk olunca olabiliyor. <gülüyor> hanımlar arasında da hem vakıflarımızın hanımlar konu dolayısıyla, hem de hanım dernekleri dolayısıyla bir e, bağlantımız var, irtibatımız var. Bu irtibatı kuvvetlendireceğiz. Bana yakın insanlar, bana yardımcı olacaklar. Sizler de onlarla <gülüyor> irtibat kurunca böylece doğrudan doğruya irtibatımızı sağlamış olacağız. Hanımların teşkilatlanması, beylerin içtimai hizmetlerdeki teşkilatlanması, ticari, iktisadi atılımlarda teşkilatlanması, ilim, irfan, eğitim, öğretim, tebliğ, irşat çalışmalarındaki efendim, teşkilatlanması hepsi böylece merkezle şubeler arasındaki canlı, sevgili, saygılı bağlantıyla devam edecek. Yani biraz daha efendim gayrete gelmenizi istiyoruz. Ee, bu hesaplara yatırılan paralara efendim, zekat şerhi verilirse bu zekattır diye bir açıklama verilirse biz hesabın gelişinde o zekatı zekat şeylerinde kullanırız. Yani zekat olduğunu belirtin. Serbest hayırsa serbest hayır olduğunu belirtin zekat ise zekat olduğunu belirtin lütfen. Fenerbahçe'den bizden çok memnun kalmışlar. Efendim e, e, böyle bir yazı geldi. Hani garip sevmişler falan dedim diye. Efendim e, isminin açıklanması istemeyen bir kardeşimiz efendim Mayıs başında ödenmek üzere 50 bin dolar demiş. Efendim Televizyonlar hemen kurulmamıştır Bizim dışımızda herkesin televizyonu var İşte herkes bunu izlemek zorunda Kalıyoruz Evet Kendi televizyonumuzu onun için kurmak istiyorum Yani herkes bir şey yapıyor ama Tam bizim istediğimiz gibi olmuyor Dini bir grubuz diye çıkıyor ortaya ama kadın erkek bilmem dini şeylere riayet etmiyor filan. İnşallah biz kendi anlayışımıza uygun çalışmaları yapacağız. <gülüyor> Dua isteyen var babası için. Şimdi demiş ki vakıf hizmetlerimizde genel merkezde şubeler arasındaki bağlantı kuvvetli değil. Evet, Hem şirketlerimizde, hem vakıflarımızda hem diğer işlerimizde genel merkezle şubeler arasındaki bağlantı kuvvetli değil. Onu ben söylüyorum. Neden kuvvetli değil? Genel merkezin imkanı yok. Kadrosu yok, adamı yok. Yani adam gidecek Maraş'a falanca yere falanca yere testiş edecek. Gidecek demek Yol parası demek, yevmiyesi demek, otel parası demek, bilmem ne demek. Yani bunlar hepsi dönüp dolaşıp paraya tola merkezin bir bütçesinin olmasına, bir faslı olmasına, efendim, bütçede bir faslı olmasına bağlı kaldığı için merkezin kuvvetlendirilmesi diyorum. Yani alacağını bir de gidip alamıyor. Falanca yerde ortaklığımız var yüzde on. Oradaki alacağımızı gidip sorup alamamışız. Oradaki şeyi takip edememişiz. Neden? Genel merkezin adı genel merkez şubeler kadar bile bazen gücü yok. Şubelerden bir şube kadar bazen gücü yok. İşte bunu izale etmek için genel merkezi kuvvetlendirmemiz gerektiğini düşündüm ve bunu size onun için söylüyorum. Bunun için bir havuz meselesini. Onun için şey yapıyorum. Güvenlik açısından zekat diye değil de şartlı bağış diye belirtilirse uygun olur kanaatindeyim diyor. Ee, bilmiyorum böyle hesaplara şartlı bağış yazılınca buraya intikal eder mi? Şöyle de olabilir. Ee, bunlar e, serbest hayırlar olsun bu rakamlar. Biz size sonra radyodan, de, dergiden e, şartlı bağışlar için bir başka hesap söyleyelim. Yani zekası oraya gelsin. Böylece hiç şeysiz anlaşıyorsunuz. Cekat toplamak kanunen yasak imiş. O zaman bu hesaplardan ayrı bir hesap şey yapalım. Yeni bir hesap açalım. O hesabı diyelim ki bu şartlı bağıştır. Şartlı bağışlar oraya gönderirsin. Hiç karışmaz. Onlar işte şey olabilir. Yani ayrı hesap bu. Bu uzun görüyorum ben. Benim hatırıma gelen şeyler bunlar efendim camiamızın terpleri arasındaki çalışma bağlarını da kuvvetlendireceğiz kaynaşmayı arttıracağız diye efendim açıklamalar yapmış oldum e, katıldığınız için davetimize icabet ettiğiniz için aramızda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum böyle bir e, muhabbetli bu çapta bu sayıda muhabbetli bir efendim şey yakın zamanda olmamış galiba biraz fazla olmuş rakam güzel olmuş. İnşallah baharda yakın bir zamanda birer şey yapalım. Üç ayı geçirtmeyelim. Bu bir şeyleri efendim biraz daha fazla katılımın olabileceği yerlerde bulalım. Biraz daha maddi imkanları az olarak insanların da katılabileceği şartlarda sağlayalım. Zaman zaman da şirketlerimiz olarak, vakıflarımızın şubelerle toplantıları olarak, hanımların toplantısı olarak bazı efendim çalışma toplantıları da yapacağız dergideminizden